Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebiahum bi ihsan illa yevmiddin. Ama ba'd, değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya, Yahya, Ennevavi, Rahimahullah'ın, riyad Salihin, adlı hadis derlemesini, hadis kitabını, Okuyoruz, okumaya devam ediyoruz. Bâbul hulmi ve'l-ena'a'ti ve'l-rıfk ve'l-hilm Hilm demek arkadaşlar insanın öfkelenmemeye çalışması, öfkelenmemek için kendini kontrol etmesi. Yani biz buna Türkçe'de daha çok diyoruz? Yumuşak huylu olmak yani. El-hilm ve'l-ena'a Acele etmemek, ağır olmak, yavaş davranmak. Ve rıfk, latif olmak. Yumuşak olmak, lütufkar olmak. allah Teala Kur'an-ı diyor ki, allah Teala takva sahibi olan insanları sayarken, bizlere onun özelliklerini anlatırken diyor ki allah Teala, ne yapanlar? Öfkelerini hapsedenlerdir onlar. Ve laaafine anil nas, ja, ve laaafine anil nas, insanlara insanları affeden kimselerdir. Ve laaafine anil nas. Allahu yuhbul muhsinin, Allahü Teala muhsin olan ihsan sahibi kimseleri sever. Tabii bu ayetin Ailemiz suresinde 133. ayet, 134. ayet öncesi var. Allah Teala diyor ki: Vasaari'u ila makkfiratin min Rabbi yarışın, koşuşun, nereye? ile mağfiratim min rabbikum. Rabbiniz katından bir mağfirete, bir bağışlanmaya koşuşun. Yarışın. Ve cennetin arduhasemâvâti vel ard. Genişliği, yerler ve gökler kadar olan cennete doğru yarışın. Yarışacaksınız arkadaşlar. U'iddet lil mutteqin. Öyle ki bu cennetler Kimler için hazırlanmıştır? Evet. Takva sahibi olan kimseler için hazırlanmıştır. Kim onlar arkadaşlar? Allah sonra açıklıyor bakın bize. Takva sahibi olanı. Ellezîne yunfikûne fisserrâi ve darrâ. Sıkıntı hallerde ve bolluk hallerinde ne yapan? Harcayan. Allah yolunda infak eden. Yani sadece para geldi cebine. Tamam mı? On bin lira geldi. Oradan yüz lirayı vermek değil arkadaşlar. İki yüz liran varsa... Oradan da bir şeyler harcamak. Hem serrada, bollukta, mutlulukta hem darra sıkıntıda harcamak. Tamam? Başka bunlar kimler? Velkaziminal gayz. Gayzlarını, öfkelerini ne yapan? Hapseden, tutan. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Helim. El-hilm. El Halim Selim deniyor Türkçede. Halim Selim. Velafin anin nas. İnsanları affeden bakıyorsun adamın şeyi aff. Affediyor ya. Büyüklüktür arkadaşlar. Tabii af çok affın şöyle bir şeyi var. Ee, kriteri var. Allah Teala diyor ki "Hem afa ve ha Kim affeder ve affederek ıslah ederse eğer senin affetmen sonucunda adamın azgınlığı, taşkınlığı artıyorsa bu affetme hoş bir şey değil arkadaşlar. Bakıyorsun ki adam sorumlu olduğu ailesi olabilir, çoluğu çocuğu olabilir, iş yerindeki insanlar olabilir. Bakıyorsun adam habire veya toplumda yöneticisin veya sorumlusun. Affediyorsun, affettikçe adamın azgınlığı artıyor. Ha burada affetmek hoş bir şey değil. Bakıyorsun hanımın istediğin gibi giyinmiyor. kılık kıyafeti Allah'ın dinine uygun değil. Şey, Said el-Osaimin rahimehullah burada hadisin diyor ki, bugünkü diyor erkekler diyor aslında kıyafetleriyle erkekler diyor. Hakikat erkek değil diyor yani. Adamın diyor hanımına sözü geçmiyor. Kılığını kıyafetini değiştiremiyor adam. Şer'i olarak, şey olarak diyorlar. Bunlar diyor. Giydikleri elbiseleriyle erkek erkekler diyor. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Sen ne yapmayacaksın arkadaşlar? Sorumlu olduğun kimselerin hatalarını affetmeyeceksin. Şayet onların azgınlıkları hataları artıyorsa eğer. Çünkü allah Teala ferman ki, فَمَنْ اَفَاهَا Kim affeder ve ıslah ederse فَاَجْرُهُ عَلَى Allah. İşte bu kimsenin ecri, sevabı kimedir? Allah-u Teala'yadır. Şimdi el-hilm ne dedik arkadaşlar? Hilm, ne yapmak? Hilm, yumuşak yani öfkelenmemek, gazap etmemek. Bugün, bakın Aleyhisselatü Vesselam allah Teala söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, Aleyhisselatü Vesselam hadislerde söylüyor. Bugün insanlar diyorlar ki kızmayın, öfkelenmeyin. Çok tehlikeli. Hem sağlık olarak çok tehlikeli, hem de doğurduğu sonuçlar olarak çok tehlikeli. Adam bakın kızıyor, adam öldürüyor. Hele, hele bu son dönemlerde değil mi? Haberlerin hemen ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Adam bakıyorsun ki ya geçen mesela ben gelirken otobüste Çanakkale'den orada haberlerde gördüm. Adamın birisi çocuk, 18 yaşında bir çocuk giriyor bir tekstil abilerinin tekstil binasına. Kızmış, öfkelenmiş. İki tane abisini öldürüyor. Bir sevdiği kızı öldürüyor. O anda gelmiş ona şeytan. Damarda geziyor. Öfkelenmiş. O anlık saçma bir şey. Yani şöyle aklı selim olan bir halde olsa düşünse der ki ya bunu yani ne yapıyorum ben ya, yani? Değil mi? Aleyhisselatü onun için bir sahabeye geliyor. Hadis gelecek. Bana diyor ki tavsiye et ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü diyor ki la takdım Kızma, öfkelenme. Adam haberle tekrarlıyor, Tavsiye et. La tagadab. Hayır öfkelenme. Sürekli Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi ne ona? Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Yani gazap böyle bir şey. Bir rivayette de La tagdab ve lekel cennet. Diyor ki La tagdab, öfkelenme, kızma ve lekel cennet. Karşılığında ne var sana? Cennet var. Öyle bir şey arkadaşlar. Yani bazen insan kızdığı zaman, öfkelendiği zaman ağzından öyle kelimeler çıkabiliyor ki ya bakıyorsun İnsanı dinden çıkarabilecek tehlikede kelimeler. Ya bakıyorsun hanımını boşama anlamına gelecek olan kelimeler. Ya bakıyorsun bir kimsenin namusunu lekelemek olan ve bunun karşılığında da had cezası gereken şeyler çıkıyor. Biliyor. Demek ki hilim sahibi olmak lazım. Hilim. Az sonra gelecek hadisi Allah Teala diyor sende iki tane huy var. Onu çok seviyor diyor. Birincisi Helim. ikincisi ney? El-Ene'e. Ağırbaşlık. Ağırbaşlık. Telaş yok. Acele yok. Acele yok. Telaş yok. Üçüncüsü de Rıfk. Yani yumuşak huylu olmak, lütufkar olmak, latif olmak. Aleyhisselatı sanacak innen bir şeyde rıfk varsa lütf, latiflik varsa, lütufkarsa o şeyde yumuşaklık varsa onu süsler diyor bir şey de onu şiddet varsa onu diyor ne var? Kötüleştirir, kötü gösterir. Evet Allah Teala diyor ki "Huzil Allah Teala diyor ki "Affı al." Yani ne demek affı al? İnsanlardan sana karşı yapılan, sana karşı saadır olan tasarruf ve hareketlere karşı sen neyi al? Affı al. Yani af yolunu seç. Adam sana yanlış yapmış. Tamam. Sen ne yapma? onu hemen cezalandırma af yolunu seç. Va'mur bil'urf, maruf olan şeyi emret. Dinde, şeriatta, örüste mağruf olan şeyi emret. Ve a'rid anil cahilin. Allah Teala'nın diyor bakın, anil cahilin. Cahil olan kimselerden ne yap? Yüz çevir. Demeden dedim ya. Bazı insanlar var, adam tartışmayı seviyor ya. Bir saat o cahille kapı içeri mi açılıyor da sen açılıyor? veyahut da dinlemiyorsunuz da tartışıyorsun. Sen Ale-Şeyh Albani Rahime olan dedi gibi diyor ki Sünneti beyanet beyin es-sunne vemşi sünneti beyanet açıklamak için. sünnet böyle de onun ardından da saatlerce oturup 3 saat 4 saat bazı insanlar var tartışmayı seviyor işte saatlerce onu tartışıyor bakıyorsun ki belli bir süre sonra kalbe şey çöküyor kalbe sertlik çöküyor kasvet çöküyor vela tistavi'l hasenetu Allah Teala diyor ki hiç haseneyle iyiliklerle itaatle kötülükler seyyeye Hiçbir olur mu? İdfa billetihi ah sen diyor ki bir şeyi savuşturacağın zaman def edeceğin zaman onu nasıl defet diyor Allah Teala bize en güzel şekliyle. Fe izel lzi beyneke ve beyne adava eğer böyle yaparsan bakın Allah Teala'nın bize tavsiyesi arkadaşlar nasihatleri En güzel bir şekilde def edersen bir musibeti diyor ki seninle aranda düşmanlık olan insan bir de bakarsın ki ne olmuş? Veliyyun <gülüyor> hamim. Ne olmuş arkadaşlar? Yakın, sıcak bir dost olmuş. Allah-u Teala öyle diyor. Yani adama adam sana yanlış yaptı. Sen de o adamın o yanlışını güzel bir şeyle defettin. Hüsna ile. En güzel olanla. Diyor ki bir de bakarsın gidiyor Allah-u Teala. O diyor düşmanın olan adam neyin olmuş senin? En yakın dostun olmuş. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor adam. Değil mi? Diyor ki al senin olsun diyor bu vadi dolusu sürü. Adam diyor ki yeryüzünde diyor nedir? En sevimli insan sensin. Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek. Başka bir olay. Bir bedevi gelmiş caminin ortasına işiyor. Halının şeyin üzerine. insanların secde ettiği yere. Sahabeler hemen kalkıp adama ne yapacaklar? Zıplayacaklar değil mi tabiri caizse? Çünkü niye camiye işiyor adam? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki durun diyor. Durun, durun diyor. Adamın tuvaleti çişini, idrarını yapmasını bitirsin bir adam. Halimler bu hadisen öyle hükümler çıkarıyorlar ki, çıkarıyorlar ki arkadaşlar. Konuşsak sabah kadar konuşuruz. Mesela irtikâbu bu, haf ud İki zarar. Düşeceğin iki tane zarar var. Bir olay var karşında. Yani her halükarda neye düşeceksin sen? Zarar olan bir şeye düşeceksin. Burada hangisini seçeceksin? En az olanını, en hafif olanını. Şimdi adam gelmiş camiye işiyor. Adamın sağlığı var. Eğer adam tuvaletini kestirirsen adam o anda diyor ki, diyorlar ki sağlığı ne olacak? Zarar görecek. Elbisesinin üstüne başına idrar sıçrayacak. Bir taraftan da ne var? Caminin kirlenmesi var. İki tane zarar var. Hangisini takdim edeceğiz? Hangisini öne alacağız? Adamın işemediği. Bırakın işesin adam. Niye? Çünkü orada adamın sağlığı var, sıhhati var. Belki bir daha ne olmayacak? iyileştirilemeyecek bir sağlık kaybına uğrayacak. Ama öbür tarafta cami işemiş. Aleyhisselatü ne diyor? Bir kova da su dökün diyor. Tamam diyor. Bitti. Kova ile suyu dök. Eğer necaset ...ulaşan necaset, idrar gibi böyle sıvı şeyse... ...su dökerek içinde kaybolacaksa ...o şekilde gider. Ama katı, gayita gibi, kaka gibi böyle dışkıysa... ...onun oradan su dökerek değil ne yapılması gerekiyor? Kaldırılıp atılması gerekiyor. Ortadan kaldırılması gerekiyor yani. Tabii Aleyhisselatü Vesselam böyle davranınca... ...adam bedevi adam. allah Teala... ...Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında... ...bahsederken diyor? Onlar diyor, küfür ve nifak bakımından en şiddetli olanlardır. Yani o camiye gelen, çölden gelen adamlar var ya. Bedevi adamlar. Kaba, sert, cahil. Ve diyor ki, Allah'ın ve Rasulü'nün Allah'ın diyor, Rasulü'ne indirmiş olduğu sınırları bilmemeye en layık olan insanlardır. Sert, kaba insanlar. Görüyorsun, bunlar yani bedevi adamlar. Mesela sadece bir vatandaşa bir ee, şey değil, her çağda bu cahil insanlar var, adam mesela kaba davranışlı insan. görüyorsun yani tavırlardan anlıyorsun. Buna bir şey öğretmek zor. Haldırıldır, adam ders anlatıyorsun Mekke'de, camide. Sen dersin ortasında kalkıyor, üstüne doğru geliyor. Dersten sonra dağıtacağın mesela kitaplar var, CD'ler, kasetler var. Dersini bölüyor, el kaldırıyor, geliyor. Diyorsun ki herhalde önemli bir sorusu var. Buyur diyorsun amca, hayırdır? Köyden gelmiş, çıkmış mesela amca, gelmiş oraya. Önünde 300-500 tane insan var. Oturmuş senin dersini dinliyor. O oradan çıkmış geliyor sana. O kadar 300-500 tane insanın ona bakması, senin konuşmanı kesmesi. Adam yani umurunda değil derken bilmiyor yani. Ayrı bir dünyada. Diyorsun ki buyur amca. Diyor ki bir tane CD verir misin? Bir tane kaset versene, bir tane CD versene. havalarda diyor ki bunlar diyor yani Allah'ın Resulüne indirmiş olduğu sınırları bilmeme en layık insanlardır. Diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapınca, böyle davranınca adam diyor ki Allah'ım diyor bana ve Muhammed'e merhamet et, rahmet et. Allah'ım merhamni ve Muhammed'e Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et. Bağışla. <gülüyor> Tabi keşke da kalsaydı. Ardından ne diyor? <gülüyor> Bizimle birlikte kimseye merhamet etme. <gülüyor> Niye? Çünkü adam Bedevi, sert, bir de sert adama böyle sert davrandıkları için sahabeler kalkıp ne yapacaklar adamı? İndirecekler, tutacaklar, şey yapacaklar. Peygamber Aleyhisselam'a deyince bırakın bırakın diyor adamı, bırakın adamı. Bırakın yapsın şimdi. Adam ne yapıyor? <gülüyor> Allah'ım diyor. E Allah'ım merhamni ve Muhammed'e. Bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizimle birlikte kimseye merhamet etmiyor, bizden başka kimseye de merhamet etme diyor. <gülüyor> İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı Bedevi dahi olsa güzel ahlakı bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bedevi adamın dahi yola geleceğini gösteriyor. Ama bakıyorsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün camiye geliyor. Camide bir ne buluyor? Bir tükürük buluyor tane tükürmüş. Ondan sonra tabii Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor. Kızıyor. Ve uyarıyor. Niye uyarıyor? Bir tarafta işeyen, camiye işeyen adam var bırakın diyor. Bir tarafta tüküren adam var. Ona ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Kızıyor. Sebep ne? diyor ki Aliner, Alesteu selam diyor ki sizlerden birisi diyor böyle bir şey yapacağı zaman ne yapsın o tükürüğünü, ya elbisesini silsin ya da ayakkabısının altına tükürsün. Eskiden tabii camilerde ne yok halı yok, toprak var. Sizlerden birisi namaza durduğu zaman Allah onun karşısında olur diyor Alesteu. Sakın atu tükürmeyin diyor, şey yapmayın. Tam böyle namaz kılanların kıble tarafında adam Peygamber'in tükürük görmüş, balgamlı tükürük. Alesteu selam kızıyor. Niye? Çünkü bu sahabe öğrenmiş. Böyle yapmaması gerekiyor. Davranmaması gerekiyor. Öbürküsü ne? Bedevi. Bilmiyor. Yani kişilere göre de değişir. Yumuşaklık, sertlik, tavır takınma. Anladık mı? Yani mesela adam yeni Müslüman olmuş. Bilmiyor kardeşim. Haremlik, selamlık bilmez. Edep, ahlak bilmez. Ona biraz daha ne olacaksın? Yumuşak olacaksın. Ama... Adam yıllarca senin içinde, senin yanında. Öğretiyorsun, öğretiyorsun. Hala ne var? Aynı ukelalık var. Aynı şey var. Ne yap ona? Ona biraz çıkış. Ona biraz şeyin haddini öğret. Yani bu ikisini yapmamız gerekiyor? Ölçülü yapmamız gerekiyor. Diyor <gülüyor> ki Allah Zala وَنَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ سَبَرُوا Yani en güzel bir şekilde def etmek meselesi, en güzel bir şekilde karşılık vermek meselesini diyor. Ancak kimler diyor, kimler buna muvaffak olur, kimler buna kavuşturulur? Yani bu da bir arkadaşlar nasip. Yani bir insanın güzel halaklı olması, bir insanın yumuşak huylu olması, başına gelen sıkıntıları en güzel bir şekilde defetmesi, allah Teala'nın deyimiyle bakın. Hemen ayetin devamında. Ve ma yulakka illellezine sabaru ve ma yulaka illa zuhazzin azim. Bu diyor, ancak sabredenlerin kavuşturulacağı ve bu ancak büyük payı olan, Allah katında nasibi olan insanların kavuşturulacağı bir haslettir. Yani herkese nasip olmaz. Nasıl ki ibadetler, nasıl ki gece namazları, nasıl ki oruç, nafile oruçlar, bakıyorsunuz nasıl ki Kur'an okumak, herkese nasip olmuyor, olmuyor allah Teala vermiyor onu. Yani insan kul düşünmesi lazım, niye bana bu verilmiyor, niye ben muvaffak olmuyorum? Bu da öyle bir şey diyor allah Teala diyor ki ancak buna sabredenler, sabır gösterenler ve ancak Allah katında büyük payı olanlar kavuşturulur. Başka bir ayette diyor ki Şura Suresi ve sabara سَبَرَ gafara Kim sabreder ve örter bağışlarsa اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ umur İşte bu Allah katında azimetli işlerdendir. Büyük işlerdendir. Sabretmek ve affetmek, bağışlamak bir bihadis ediyor ki İmam Bukhari'nin rivayet ettiği vezide Sizlerin aranızdan diyor güçlü olanlarınız, şiddetli olanlarınız, güreşte güçlü olanlarınız değildir. Yani güçlülüğün ölçüsü pazu gücü değildir, kas gücü değildir. Nedir güçlü olan arkadaşlar? Ne diyor Aleyhisselam diyor ki "Eşşedid ellezî yemliku nefsahu indal Kimdir o şiddetli olan? Kimdir o güçlü olan? Kimdir o kuvvetli olan kimse? Öfkesini yemlik tutan öfkesine sahip olanlarınızdır diyor. Gazabanında, öfke anında kendine sahip olan işte o arkadaş nedir arkadaşlar? Aleyhisselatü vesselamın deyimiyle güçlü olanı kimse olur. Çünkü şeytanı yanıyorsun sen orada. Öbür türlü nefsine ne yapmışsın? Kendini bırakmışsın, teslim etmişsin. Nefsinin önüne geçmişsin. Seni ne yapıyor? Sürüklüyor. İşte bu güzel ahlak çok önemli bir husus arkadaşlar. İlk hadise alalım. Öyle dersimizi sonlandıralım. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki: "Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşec Aleyhisselatü vesselam. Bu sahabe kabilesinin Ben o Kays Kays oğulları zannedem. Hatta Abdüşems, Şems Abdüşems kabilesi. Kabilenin lideri. Kabilenin reisi. Medine'ye geliyorlar bunlar. Tabi arada peygamberimizle aralarında Mudar kabilesi var. Han problemli bir kabile. Her zaman gelip gidemiyorlar. Gelmişler Medine'ye. Rıvayaklar diyor ki bu sahabe geliyor böyle ağırbaşlı bir adam. Hem kabilenin reisi. Herkes develerini bırakıyor. Koştura koştura peygamber aleyhisselatü vesselam yanına gidiyor. Bu ise iniyor. Devesini bağlıyor. Üstünü başına değiştiriyor. Ağır ağır. Güzel bir şekilde peygamber yanına gidiyor. Peygamberimiz bunu görünce diyor ki ey diyor Abdil Abdülkays Sende diyor iki tane haslet var. Sende diyor iki tane güzel huy var. Bu iki huyu diyor allah Teala çok seviyor. Nedir o? El-hilmu vel-ena'etu. El-hilm, öfkelenmemek, öfke anında kendine sahip olmak ve ağır başlı olmak. Yani adam gelmiş baksana, Peygamber'e de Medine'ye, devesini bağlamış, en güzel kıyafetlerini giymiş, aleyhisselam yani ağır ağır gelmiş. Tabi, Yumuşak huylu olmak arkadaşlar vur ensesine demek değil. Hadislerin rivayetinde diyor ki kavminize gittiğiniz zaman diyor ne yapın? İslam'a davet edin. Buna beyat alıyor aleyhisselatü Diyor ki bu sahabe şayet diyor buna karşı çıkarlarsa onlarla ne yapacağız? Savaşacağız yani. Savaşmanın gerektiği yerde de şey yok arkadaşlar. Öyle boynu büküklük yok. Dik duracaksın. Tevhide davette dik. Şirki inkarda dik. Orada güzel huylu olayım vesvesesiyle şeytan seni kandırıp ne yapmasın sana? Emri bil mağrufu engellemez. Buna Mehmet i̇bn rivayet etmiş olduğu bir hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah diyor avamı, vatandaşı tamam mı? Havasın amelinden dolayı ne ve Havas ilim ehli. Abid kimseler, takvalı kimseler, ilim ehli. Olan kimselerin diyor, yaptıklarından dolayı ne yapmaz? Helak etmez. E kimse kimsenin yaptığından dolayı helak etmez. Ancak, ancak diyor, ilim ehli, ilim talebeleri, hassa, özel insanlar, insanların diyor münker yaptıklarını görürler. Kendi aralarında münker yayılır. Şirk yayılmış, haram yayılmış. Onlar diyor bunu değiştirme konusunda, bunu inkar etme konusunda kadir olmaları halinde. Onu inkar etmelere güçleri olmasına rağmen yapmıyorlarsa, değiştirmiyorlarsa Allah-u Teala ne yapar diyor? Havası da, avamı da, vatandaşı da, ilim talebelerinin hepsine ne yapar? Azap eder. Biliyorsunuz hadiste meşhur hadiste, rivayet etmiş olduğu hadiste fiten bahsinde Aleyhisselatü Vesselam Helaktan bahsediyor, ümmetinin helak olmasından bahsediyor. Ne diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bizler arasında salih kimseler çok iken, salih insanlar var iken de mi helak oluruz? Hani bugün birçok insan diyor ki, evliyalar var, şunlar var, bunlar var, helak olmayız. Türbelerde olan, kabirlerde olan evliyalardan bilene medet umuyorlar. Bırakın onu. Peygamber Aleyhisselam şundan bahsediyor bu hadiste, bu hadisinde. Ümmetin helak olacağından, başlarına musibet, fitne geleceğinden bahsediyor. Helak olmasından bahsediyor. Sahabede diyor ki, Efenuh لَكُوَ ف۪يْنَا salihon Bizim aramızda salih kimseler varken yaşıyorlar. Bırakın ölmelerini. Kabirlerinde yatmalarını. Hayattayken helak olur muyuz biz ey Allah'ın Resulü? Ne diyor Evet. Hangi şartlar? İzâ haber? Pislik, fuhuş, günah. Çoğalırsa eğer sizlerin aranızda salihler de olsa ne yaparsınız? Helak olursunuz. Değişmez. Salih kimseler size bir fayda yok. Bu hadisten de anlaşılıyor ki salih kimseler, ilim talebeleri, alimler. Eğer emri bil ma'rufu bırakırlarsa arkadaşlar nehi anil münkeri bırakırlarsa bir münker görüyorsunuz evinizde öğrenmişsiniz artık siz ilim talebesi olmuşsunuz haramı biliyorsunuz şirki biliyorsunuz duyuyorsunuz ama ne yapmıyorsunuz ya kendi evindesin inkar etmiyorsun bu neye vesile olur arkadaşlar bu ne sebep olur bil ki bu bütün topluma azap inmeye sebeptir arkadaşlar Aleyhisselamın vesselamın değil onun için emri bil marufa dikkat edeceğiz. Özellikle bizler artık şirki öğrendik, tevhidi öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Haramı, helali öğreniyoruz. Ne yapacağız? Karşımızdaki insanları azapla uğramaması için, onlarla birlikte biz de azab uğramamak için emri bil mağrufa devam edeceğiz. Bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bu baptaki geri kalan hadisleri okuyup işaret etmeye çalışalım. Subhaneke Allahumma ve hamdik.